ev sahibi diyor <gülüyor> diyor baktım dedik ki, ev sahibi <gülüyor> şimdi yedik tanıştık hoş boş yaptık şimdi de ben size bazı sorular soracağım hepiniz doktorsunuz profesörsünüz doçensiniz falan filan Tabii tabi yaşlı olduğu için yaşlıdır e, tabi biliyorsunuz yaşlara saygı göstermek vaciptir ama yerinde saygı göstermek, kendi yani önünden kalkmak değil, ona köpek veya takul olmak değil yani. Hı -hı. Tamam mı? Yerinde göre yani saygı göster. Mesela e konuştuğu zaman onun önüne geçmemek lazım, tamam mı? Yani söz hakkı ona vermek lazım. Yani yerinde ona saygı göstermek lazım. Ondan sonra başta birisi varmış, tamam mı? Barışta bir ona ona soruyor şimdi dedi ki ilk önce senden başlayalım sen dedi işte e, tanışıyor işte. Ben fıkıhtan profesör oldum diyor. Fıkıh dalında profesörüm. O zaman dedi ki ben sana sorular soracağım. Doktor efendi. Buyurun dedi. Dedi ki İmam Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazdığı bir küteyip var. Kitap böyle büyük kitap olmayan şeye küteyip diyorlar. Küçük mü yani? He, Türkçe'de ne Kitapçık. diyorlar? Kitapçık. Kitapçık. Bir küteyi bir var dedi. Bu küteyi bir içindekilerini sana soracağım den. Bana cevap ver bakalım. Usulü selase nedir? Bunu bana anlatır mısın? Usulü selaseyi. Dedi ki vallahi usulü selase benim ezberimde değil dedi. Peki <gülüyor> o zaman da isme diyor. Bunu benden dile diyor. O zaman ben sana ben sana anlatacağım. Bu ümmidir ha. Hiç okul okumamış. Ne okul yazarlığı var ne bir şey ama cami imamı bunları ezberletmiş. Eskiden Vay böyle e, imamların cemaatine bu kitapları ve, ve, ve, ve bu küteyipleri ezberletmek vacipmiş. Ve usulü theresey baştan sona kadar tık tık tık, tık, tık diye anlatıyor. Dedi ki ona peki dedi bize anlatır mısın? Dedi ki vallahi Kıvâd-ül Arba ezberimde değil dedi. O zaman benden dinle dedi. Tak tak tak tak Kıvâd-ül baştan sona kadar anlattı. Peki dedi Usul-ü Sitte'yi bize anlat dedi. Vallahi dedi usul Sitte benim ezberimde değildir. Bak bu fıkıh fıkıh doktoru dikkat ediniz fıkıh profesörü. O zaman dedi beni dinle, benden dinle bunu. Tak tak tak tak baştan sona kadar onu da anlattı. Dedi ki bize o zaman dedi Keşfi şubuheti anlat bize. Valla keşfi şubuheti ezberinde değil. Tuttu keşfi şubuheti bir baştan sona kadar bir tek, bir tek, bir tek tek tek diye anlattı. En son kitabı tevhid kaldı. Ve bu saatler gibi. alıyor ha. Bunun Meclis saatler alıyor. alıyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Ve herkes bu ummi tamam. yaşlıyı dinliyor herkes. Hepsi profesör şu bu. Şey gibi bakıyor. Herkes dinliyor. candan dinliyorlar. Ve okuyunca da içten çıkarıyor böyle inanarak. Tamam mı? Çünkü adam yani yaşayarak öğrenmiş bunları. Peki son sorum dedi. Al kı aleyna kitabet tevhid. Ya Allah. Peki tevhid benim ezberimde değildir diyor. O zaman diyor benden değil diyor. Tak tak tak baştan sona kadar kitabet tevhid'i ona anlattı. Anlattıktan sonra bu numara Ona soru yönetilen şahıs dedi ki Nerede Dedi ki ya şeyh vallahi senle profesör diyor. Ne Esas profesör sensin. Esas fakih sensin. Yani. Esas alim sensin. Esas şu sensin. Biz cahiliz. Sen alimsin dedi. Tabii bu ne kitapları bilen, ezberleyen kişi Öyle tabi istiyerek o yaş yara. ezberleyen kişi var ya gerçekten 10 saat, 20 saat, 30 saat, 50 saat, 10 gün, bir ay, 3 ay, bir sene o konuyla ilgili muhazara ve konferanslar verebilir ve adam orada herkes ona bu şehadeti verdiler esas alim sensin esas fakih sensin esas İslami yaşayan sensin bizler değiliz ve diyor orada tutu dedi ki dedi ben dedi fıkıhta profesör oldum bana dediler ki işte namaz konusunda şu tezi bize namaz konusunda hazırla yani aleyhissalatü vesselam nasıl namazı kıldı baştan sona kadar abdestten taharetten, ta namaz konusuna kadar bu konuyla ilgili bize betes ya tezi delilleriyle araştır, getir, burada sana profesörlük vereceğiz. Ben diyor namaz konusunda bana ne sorarsanız sorun, cevap vereceğim. Ama bu demek değildir ki yani ben fıkıhta profesör olmuşken bu demek değildir ki ben Kur'an'da profesörüm, hadiste profesörüm, fıkıhta profesörü veyahut da edebiyatta profesörüm veyahut da tarihte profesörüm bu değil diyor. Bazı insanlar diyor profesöre böyle bir gözle bakıyorlar. Yani, yani her, her şey şey biliyor. şeyi biliyor veyahut da ne sorsan cevabını verecek. Bu doğru bu diyor bu doğru değildir. Evet. Bu yanlış kavramdır diyor. Veyahut da yanlış bakıştır diyor. Evet. Bir konuda çünkü profesörler doçentler diyor bir e, camia veyahut da üniversite onlara bir konu veriyor ve o konuyu hazırlıyorlar ve böylece diplomayı alıyor, profesör oluyor. Ve bizzat burada gördük, Türkiye'den bir kardeşimiz hadis dalında profesör olmuş. <gülüyor> öğretmenler arasına gelmişti, buraya Türkiye'den buraya e, devre yaptı, üç aylık herhalde. Bilmiyor belki siz görüştünüz, tanıştınız mı? İsmi neydi? İsmini hatırlamıyorum inan ki. Buraya gelmişti işte, öğretmenler arasındaydı. Tahmin ediyorum. Belki sen de vardın herhalde ya. Bir sohbet yaptı. Bir Bir de orada ben şey getirmiştim. Ustadımız Muhammed İdil Abbasiyi de getirmiştim. O kız. O da vardı. El adam Arapça bilmiyor. Doğru diyorsun Arapça okumasını bilmiyor. Tamam mı? Hadisten haberi diye bir şey Herkes bir şeyler soruyor. Tamam mı? Bu adam bu adam yani belli bir şeyde bilgiye sahip olmuş. Bu kim profesörü? Bunu kim profesör yapmış? Türkiye'de. Ben Herkes tabii ben dedim şu soruyu sorayım ki herkes anlasın ki yani bu adam nasıl profesör olmuş? Ha. <gülüyor> ben dedim ki hocam dedim kusura bakmayın. Arkadaşlar <gülüyor> size dini yönden çeşitli çeşit, çeşit soruslar, <gülüyor> sorular sorular <gülüyor> sordular. Bir ben dedim buraya. bu böyle, böyle sormayacağım buraya. dedim. Ben dedim ben Siz hangi, hangi konuyla Or profesör yani oldunuz yani bunu bize anlatır, mı? anlatır mısınız? Sırf onların bilmeleri için. Yani bu bu adam, bu adam bir, bir meselede yani. O kadar. Valla dedik ki bana iki tane hadis verdiler. Ki veya üç hadis dedi, verdiler. Bu üç hadis üzerinde senetlerinde araştırma yapacaksın. Bu tamam donuyor. mı? Bu araştırma neticesinde tamam mı? Adam profesörlüğünü alacak. Bu ortayla geçebilir. İyiyle geçebilir. Pek iyiyle geçebilir. Tamam mı? Ve diyor ki ben de araştırdım diyor iki sene zafı içerisinde diyor bana iki sene müddet verdiler diyor ben de diyor işte Türkçe kitaplarından araştırdım diyor araştırdım hazırladım verdim ve bana profesörlük unvanını verdi dedim ki arkadaş dedim ki arkadaşlar gördünüz mü demek ki hocamız sadece bir kaç hadis içerisinde bilgilidir. Onun için sizin bu sorunu sorduğunuz sorulara cevap vermediği sahip değildir dedim. Yani ne kadar profesör ise de onun cevap vermediği yani bazı sorulara cevap vermediyse ayıp görmemeniz gerekiyor. Çünkü bilmiyor. Ve diyor ki vallahi diyor bundan diyor bilmiyorum diyor. Yani çok doğru cevap veriyor adam. Biz ne? Türk toplumu ne yapıyoruz? Biz, Türk, Türkler. Hoş geldiniz Safa. Biz Türkler. Hoş geldiniz Safa gelin. İşte efendim bir kişi döçent olmuş. Tamam mı? Ta göklere kadar kaldırıyoruz. Aynen Doğru değildir. Yani bu kişiler belki çokları Arapça bile bilmiyorlar. Yani Türkçe kitaplarından araştırıyorlar. ve adam profesörlüğü veriyor. Bak ümmi adam, ummi okul yazarlığı yok. Bu dört beş altı küte bir ezberlemiş su gibi Ezberledikten sonra da gerçekten yaşamış bunları yaşıyor yani inanarak yaşıyor inanarak ezberlemiş ve inanarak yaşıyor ve o kadar döçen doktor profesör bunları bunlar ezberinde değildir ve hepsi şehadet edildiler ki gerçek alim sensin gerçek profesör sensin <gülüyor> gerçek <gülüyor> çocuğa sensin yani orada yani bazı hocaları biz şeye kadar kaldırıyoruz ya evet. değil doğru değildir yani birçok meselede bir de bazılar utanarak hani bilmiyorum demiyorlar da kafalarına göre cevap verecek. Bir şeyler veriyorlar. ]ce verecek bile, cevap verecek. He, Doğru yanlış. He. Bazıları utanıyorlar yani. Nasıl profesör bilmiyorum. İmam Malik rahimahullah. İmam Malik'e 40 tane soru sordular. Sadece dört soruya cevap verdi. Din açısından mı? He din konusunda. Din konusunda Medine Mescidinde binlerce yani ders halkasında Binlerce öğrenciler geliyor, dünyanın her tarafından, biliyorsunuz Medine'nin Medine Mesihinin Medine imamıydı İmam Malik Rahimullah. Binlerce insan, binlerce binlerce düşünün ve 40 tane soru soruyorlar, sadece dört soruya cevap verdi. Yani 36 soruya cevap vermedi. Ve İmam Ahmed bin Hamza Rahimullah diyor ki, bir fakih diyor ona soru sorulduğu zaman bilmiyorum derse gerçek fakih gerçek alim odur diyor. Çünkü tamam mı? Biliyor her şeyi biliyorum Allah ve Resulüne mahsustur. Hatta Allah Resulü ve Vesselam birçok meselede bilgisiz kalıyordu Allah Celle Celaluhu Vahiy indiriyordu. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam bilgisi Allah Celle Celaluhu'nun bilgisinden bildiriyor, dolayıdır. Bildiriyor. Allah Celle Celaluhu'nun ona bildirmediği bir şeyde o inmeden, bildirmeden, öğretmeden önce Aleyhisselatü selam o meselede de cahildir. Hmm. Öğrettikten sonra bilgili oluyor. Ha o zaman din tamamlandıktan sonra din konusunda yani şümuli bir bilgi Allah Resulü Vesselam'a mahsustur. Onun dışında Ebu Bekir, Umar, Osman, tamam mı? Ve kıyamet kopuncaya kadar gelecek olan alimler, insanlar mutlak manada bildikleri olduğu gibi bilmedikleri şeyler de vardı. Ha o zaman bir davetçi ve o da bir ilim talebesi ona bir soru sorulduğu zaman gerçekten Kur'an'dan, sünnetten delilini bilerek biliyorsa o zaman konuşacak. Bilmiyorsa diyecek ki bilmiyorum. Allahu alem. Hemen teslim olacağım. Yok. İşte bu adam davetçidir nasıl ben bilmiyorum. Desem ki bilmiyorum o zaman sen nasıl davetçisin. Veyahut da nasıl öğretmensin. Veyahut da nasıl hocasın. Nasıl profesörsün. Ya bilmiyorum. İlla de istiyorsanız mesela bir dahaki evet. konuşmada bir Anastır dahaki seferde araştırayım. Ve size söyleyeyim yani. Tabii. Benim bilmediğimi bilerek yani hava havasına göre konuşarak o zaman ben Allah ve Resulü adına tamam mı? Konuşacağım için din konusunda Allah ve Resul söylemediği bir şey Allah ve Resulü'ne iftiradır. E ya istosem diyor ki benim söylemediğim bir sözü benim söylediğimi söyleyerek konuşursa yerini cehennemde hazırlasın. Cehennemde hazırlasın daha ha. yani daha ölmeden önce yeri cehennemdir. Eğer tövbe etmezse ya onun için bilmiyorsa diyecek ki bilmiyorum. O kadar ayıp değil. Biliyorsa söyleyecek, bilmiyorsa söylemeyecek. Geçen arkadaşlarla şeyi tartışıyorduk ya. Mehdi aleyhisselamı bütün Müslümanlar Mehdi olduğunu bilecek mi? Yoksa bir kısmı bilecek bir kısmı yani herkes bilmek zorunda değil dedi birisi. Yani herkes bilmeyecek Mehdi'yi. Bilenler Yok. de olacak bilmeyenler. Bir de dedi ki hayır dedi. Herkes Mehdi'nin Mehdi olduğunu bilecek. Eğer Müslümansa ya onu uyacak. Yani bu konuda hadis falan var mı? Yani herkes bilecek mi Mehdi olduğunu Onun döneminde bilecek. yani Mehdi döneminde Mehdi döneminde tamam mı? mihdiye inanmak var, Mihdiyi tanımak var. Şimdi biz Allah'ı gördük mü? Allah'a inanıyoruz. Ama Allah'ı görmedik. Tamam mı? Evet. Allah'a her ne kadar Allah'ı görmediysek Allah Celle Celaluhu'nun zatıyla var olduğuna inanacağız. Evet. Öyle değil mi? Aynı şekilde mihdi. Mihdi döneminde yeni mihdi'nin çıktığı zamanda tamam mı? Onun çevresinde, onun yöresinde olanlar onun mihdi olduğunu bilecekler. Ama onu tanımayan ve onu bilmeyen Mehdi'nin geleceğine inanacak ama onu görmediyse ille de görmek vaciptir diye bir kaide yoktur. Yani bilmeye de bilir yani başka bir yerde yaşayan Müslüman onun Mehdi olduğunu bilmeye de bilir. Yani, ama inanıyor Mehdi gelecek biliyor. Işte öyle ama kim Mehdi? İşte onu diyorum yok. Yani Ehli sünnet vel cemaatin inancına göre bir Mehdi var. Yahudilerin inancına göre bir Mehdi var. Şiilerin, Rafizilerin inancına göre bir Mehdi var ama Nusayrilerin Nusayrilerin inancına göre de bir Mehdi var biliyorsunuz. Nusayrilerin inançlarına göre Ali radıyallahu ta'ala Er rica diye bir kaideleri var onlar. Yani Ali tamam mı? Ölmedi veyahut da öldüyse de tekrar diri olarak Mehdi olarak gelecek. Mehdi olarak gelecek. Onun için Nusayriler bir taife diyorlar ki Ali güneştedir. Diğer bir taife diyor ki Ali aydadır. Onun için ben İskenderun'da çok dikkat ettim. Bu Nusayrilerin şeyhleri, bazıları güneş çıkmadan önce güneşi takip ediyorlar. Çünkü onların inançlarına göre belli günlerde, belli saatlerde ineni, ineceğine inanıyorlar. Hmm. Onun için o bekliyorlar, damlara çıkıyorlar ve da yüksek yerlere çıkıyorlar, takip ediyorlar. Yani o şeyhler. Bu da inancına göre, akidesine göre bilgili veyahut da Yaşayan kişiler yapar. herkese her nusayri bunu yapmıyor. Yani dininde mütedeyyin olanlar yapar. Nasıl mesela diyeyim ki şimdi ehli sünnet ve cemaatta mütedeyyin olan kişi bazı ibadetlere önem verir. Yani mesela gece namazına kalkıyor. Herkes gece namazına kalkmıyor. Bu da böyle. Ve bazen görüyordum bazı şahısları. Adam özü devamlı o saatlerde bakıyorum ki böyle tam güneş çıkmadan önce böyle orada bekliyor. Ve yani güneş tam doğmadan önce veya doğmak üzerinde iken Ali radıyallahu anh güneşten ineceğine inanıyorlar. Diğerleri de aya, ayda olduğunu. Hanefiler ne hanefilerle mevcuttur tabii. Hanefilere göre kim mehtiyani? İşte anlatacağım. Nusayrilik. Dini kadar gizli olan bir din yoktur. Nusayriler Güzel, dinlerini kesinlikle Dışarıya %100 yüz sadık olan bir kişiden başkaya kimse anlatmazlar. Hatta çocukları bile 18 yaşından sonra güvenerek bazı bilgileri öğretiyorlar. Çocuk dönemindeyken bilgi öğretmiyorlar. Çünkü bu çocuktur konuşacak. Yani işte bak biz, biz böyle yapıyoruz, bilgi biz bilgi böyle ediyoruz. Tabii, Tabii Söylemeyeceğine dair. 13-15 yaşlarında bilin yani akıl balık olunca akıl balık olmadan önce kesinlikle bilgi vermezler. Bu kim? Bu kimdir? Bu Nusayilerin mehdisiyim. Şiilerin mehdisi 12. imamın son 12. imamın yani 11. imamın 12.'si. 11. imam kimdir? Hasan el Askeridir. Hasan-ül Esker'i hayatında çocuk getirmedi. Yani akim idi. Bunlar Abdullah bin bunlar bir bunlara bir efsane yapmış. Yani bir çizgi çizmiş. Mesela nasıl? işte fecir namazı, öğlen namazı, akşam namazı, ikindi e, namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bu da, bunlar da yani Abdullah bin Sebe bu 12 imamı çizmiş. İşte Ali, Hasan, Hüseyin da şeye kadar. 11. E 11. Birinci, i̇mam Hasan askeri evliydi ama hiç çocuğu olmadı. Akimdi. E bu çizgi olmayacak o zaman bizim biz o zaman bizim bu efsanemiz hepsi yanlış olduğu ortaya çıka, çıkacak. Çıka. 12. İmam olması gerekiyor. Bu nasıl oluyor? E bunun da çocuğu yoktur. Son imam da budur. O diyorlar Hayali bir çocuk oluşturdular ona. Ha. tamam mı? Muhammed Bin Nusair işte bunu Nusairiyenin kurucusu <gülüyor> <gülüyor> Ismü Muhammed Bin Nusair El, el, el Caefine el, el Nümeyri <gülüyor> Muhammed Bin Nusair El ve Aslı Farisi'dir yani, Aslı İran'dan tamam. Yani Arap değildir Muhammed Bin Nusair <gülüyor> Ama Hayatını işte Lubnan'da, Irak'ta Suriye'de, bu bölgelerde olduğu için Şam bölgesi. Türkiye biliyorsunuz işte Antakya, İskenderun bunlar hepsi Şam bölgesidir. Türkler sonra işte belli bir dönemde onlar elinde kaldı. Taksimatta bir kısım burada kaldı. Bir kısım orada kaldı insanlar, Müslümanlar. Veyahut da Türkler veyahut da Araplar. Muhammed bin Nusayr Hasan el-Askeri'nin öğrencisiydi. Ve burada şeyhlerle yani 12 imamın mensupları, alimleriyle ihtilafa düştü. Nasıl olur da oğlu olmadığı halde nasıl kafanızda hayali bir oğul kuracaksınız diye bu adam, diyelim ki şimdi biz burada bir meseleyi konuşuyoruz ve tartışmadan dolayı sen bir fikir yürütüyorsun, ben bir fikir yürütüyorum. Bazı şahıslar seni destekliyor, bazı şahıslar beni destekliyor. <gülüyor> ve ayrıldığımızda beraber iken iki kutup olduk. şimdi Müslümanların grupları gibi yani. Ve evet. bu Muhammed Nusayr bunlara karşı geldi dedi ki bu asla olmaz. Nasıl olur? Oğlu olmayan, çocuğu olmayan nasıl çocuk edineceksiniz? Bunu nasıl yaptı biliyor musunuz? Eğer bu çizgi tamamlanmazsa o zaman bizim bu çizgi bizim kesinlikle sakta olduğunu herkes tarih boyunca herkes bilecek. Evet. Peki ne yapar? Bunlar toplanıyorlar, istişare ediyorlar. Tek fikir, tek fikirle çıkıyorlar. Ney? İşte Hasan'ın Askeri'nin başka bir kadından işte bir yerde Hani biliyorsunuz eskiden yani Onlara, hmm. özellikle bunlara göre Mut'a nikahı var biliyorsunuz. Ha, ha. İşte bir kadınla cinsi münasebet kurdu ve o cinsi münasebetten dolayı işte Muhammed bin Hasan'ın askeri doğdu. Ha. Ve Irak bölgesinde Samurra köyünde orada bir kava, kaya var. Nasıl? Yedi yaşında, bir rivayete göre yedi yaşında <gülüyor> onların rivayetlerine göre. bir rivayete göre dokuz yaşındayken Allah Celle Celaluhu onu sakhraya yani kayaya açıl emrini verdi. Kaya açıldı ve Muhammed el, ibn i̇bn Hasan askeri kayaa girdi ve şu kaya, yani Allah dilinceye kadar kayanın içinde kalacak. Allah dilediği zaman çıkacak ve Mehdi olacak. İşte onların Mehdisi budur. Allah Allah. İsmi Muhammed İbn Hasan askeri Ali ve selam hadislerinde yani ve ulemanın kitaplarında sahih hadisler Diyor ki Mehdi benim ümmetimin Mehdisi. ismi benim ismim gibi, babasının ismi de benim babamın ismi gibi ve benim neslimdendir diyor. Hani Hz. Hocamın Fatıma diye. He, he. Okudum bir hafız Fatıma. Fatıma. Çünkü çocukları hepsi Fatıma'dan geliyor. <gülüyor> tamam mı? Yani, yani ismi Muhammed olacak. He. İsmi Muhammed, babasının da ismi Abdullah olacak. Aa. Ama bunun ismi nedir? Bunun is babasının ismi Hasan'dır yani her ne kadar hani diyelim ki biz doğrudur ya Allah oğlu oldu <gülüyor> oğlu olmadı yani Muhammed bin Nusayir haklıydı burada oğlu yok ama edindiler ya diyelim ki edindiler ya hani bunun babasının bu, bu, bunun ismi Hasan'dır Abdullah değil ki ve hadis diyorlar ki bu sünnilerin rivayet ettikleri hadisler hepsi batıldır bizim asıl bizim hadisler de o. bunlar hadisleri kendisinde oluştur. Hadisleri yok ki zaten onlarda. Yani onlar illa var ya, hadisleri var. Ehli Beyt yani onlar hadis olur. Ha. Kale Abu Abdullah, kale fulan, kale fulan, kale fulan, tamam mı? Ve Ehli Beyt yolundan gelen bazı hadisleri kabul ediyorlar. Yani Ali Sülalesi'nin tarafından gelen hadisleri kabul ediyorlar. Örneğin Sahih Bukhari'de bir hadis var. İçinde mesela Ömer mesela Umar rivayet etti, Ali rivayet, şey, rivayet etti, bir de Ali rivayet etti ve bu da %100 Ali'nin rivayet ettiği bir hadis onlarca sahih ise Ali içinde olduğu için bu hadisi kabul ediyorlar. Ali olmazsa kesinlikle reddediyorlar. Onun için sahih-i Bukhari'nin belki %99'undan fazla yalandır diyorlar. Muslim yine o şekilde. Sünen, Tirmizi, şunlar bunlar hepsi hepsi yalandır diyorlar. Bunların hepsi sahih değildir diyorlar. Kur'an'da eksik diyorlar. Mesela Ali'nin ayetleri çekilmiştir. Diye evet. getir. Yani Ali'nin geçtiği diyorlar. ayetleri çekilmiştir eksikti. E sorardım ben nerede bu Kur'an'dan tamamını gösterin de şey yapalım ben. ilk tartışmaya girdiğim zamanlar ya dediler bu Kur'an Mısır'da. Tayip görelim yani bir bilgi getirin de bilelim şey yapalım. Ya kütüphane yandı. Göreme. <gülüyor> <gülüyor> eh, He. Ya dediler işte bu Kur'an tam değil. Tam dedik. Tam olanı nerede getirin bilelim ya. Yani. Çünkü ben o zamanlar soruyordum. Bizim şakalara giderdim. buraya gidip biraz şey yapıyordum. Böyle soruyordum. Tabii Kur'an, asıl Kur'an Mısır'daydı. Tamam o zaman Mısır'daydı. Yani niye bir tane mi Kur'an vardı? Ne yani oldu? O kütüphane yandı. Arada aslısı yok. Peki yandıysa biz nasıl nasıl ibadet edeceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl? O Peki, yandıysa ibadet yok. Var. Onun için Peki, ibadet hocam, yapmıyorlar. Kendilerinin yazdıkları şeyler var, kitapçıklar var. Onları öğretiyorlar. Hmm. Rafidi İranların elindeki olan Kur'an-ı Kerim Mekke'nin Kur'an'ı aynısı mı? Yoksa tarif edilmiş mi? Hiç duydunuz mu Irak'ta? İran'da Kur'an Kur hafızı oldu onu. Yeni Şiilerden. İran'dan duyduğum. Kesinlikle. İranlardan yani Şiilerden Kur'an'ı baştan sona kadar ezberletmezler. Kendilerinin çizgilerine uygun olan süreleri Kesinlikle. ezberletiyorlar. Aha. Veyahut da süreler içerisinde bazı ayetleri. Yani bütün süreleri baştan sona kadar ezberletmiyorlar. Mesela şu süre içerisinde bazı ayetlere inanıyorlar. O ayetleri ezberletiyorlar. Ama Kur'an'ı baştan sona kadar ezberletip böyle Müslümanlar yani Sünni, Sünniler gibi böyle Olmaz. okumak şey yapmak kesinlikle yoktur onlarda. Ve dikkat ediyorsunuz radyolarında genelde Mısırların kuralarını okutuyorlar radyolarında. Yani Mısırlar okuyucular. Eskiden bu Hüdeyfe'yi getiriyorlardı. Hüdeyfe Rafsanceni buraya geldiği zaman ona çattı. Onu da artık getirmiyorlar radyoda. <gülüyor> radyolarında okutuyorlardı yani onun Kur'an'la kasetlerini radyolarına koyuyorlardı ve Hüzeyfi onların radyolarında okuyordu. Burada, yani okuyordu gidip okumuyordu. Yani onun kasetlerini kullanıyorlardı. Ha. Rafsan Cani buraya geldiği zaman Medine'ye ona çattı. güzel bir hutbe okudu. Ondan sonra bir daha artık onun kasetlerini kullanmamaya başladılar. Evet. <gülüyor> Şimdi el i Sünnet ve Cemaat'ın bunların mehdilerini anlattık. Bir de Yahudilerin Mehdi'si var, var. Hı -hı. Yahudilerin Mehdi'si Mesih-ül Deccal'dir. Deccal. Heh, Deccal, onların Deccal Mehdi'si. Ayrı bir şey değil mi, Mehdi'den Me Me Me ayrı birşey Deccal? Onların Mehdi'si, ha, bizim onları. Mehdi'miz değil. Ha. Dedim ya sana, Sünnilerin Mehdi'si var, Şii'lerin Ram Mehdi'si var, bir de Yahudilerin Mehdi'si var. Yahudilerin Mehdi'si <coughs> Mesih-ül Deccal'dir. Hmm. Tamam mı? Sağ gözü aynen böyle alın gibi memsühtür yani böyle. Yani böyle yeri yani yeri yoktur yani. Böyle tamamen yüz gibidir böyle. Allah böyle yani hiç gözü yok. Sol gözü de böyle <gülüyor> şey gibi böyle dışarı çıkmış gibi. Şey. Yani şu siyah şey var ya böyle evet. fırlamış şey gibi. O da o şekilde. Ve şurada Mesih'i Hüddeccel burada da kafir diye yazıyor. Yalnız bitişik değil. Kefere. Ayrı ayrı. Ve ayet-u selam diyor ki okuma yazarı olan olmayan herkes bu kelimeyi okuyacak diyor. Hmm. Allah Celle Celalu ümmelere bile bu kelimeyi okutacak. Kefere. Kefere. değil. Kafir. Kafirun. Kafirun. Kefir. Kefir. yani ötreli. Hmm. Tamam mı? Bu Mesih Aliye ve Selam Den önce çıkıyor Mesihü'l-Tecal. Ve Yahudilerle tabi bu Yahudinin ordusunu oluşturuyor. Ve Mihdi ile hep savaş halinde oluyorlar. O zaman da Mihdi çıkmış olacak. Hı -hı. Mihdi çıkmış olacak. Bazı yerlerde onu tanıyorlar. Bazıları da tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Demek ki senin soruna geliyoruz ya. Hı -hı. Ve Allah Celle Celaluhu dilediği zaman... Mesih Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz İsa Aleyhisselatü Selam gökyüzünde kalıyor. Allah Celle Celaluhu İsa inmesini emrediyor. Ve İsa Aleyhisselatü Vesselam Şam bölgesinde beyaz minareli bir mescit var. O mescitte inecek. Mehdi de o mescitte devamlı o mescitte beş vakit namazını kılıyor. Hmm. Ve o vakitte Yahudilerle devamlı savaş halindeler. Ve Yahudilerin ordusunun liderliğini güten veyahut yapan Mesih Hüdeccel'dir. Mesih Hüdeccel ıı, çıkmadan önce yani Yahudiler liderleri, cenaralları, şunlar bunlar. Evet. Savaşı şey yapıyorlar. Liderliğini yapıyorlar. Mesih Hüdeccel herkes ona iman ediyor. Ve herkes ona bağlı kalıyor ve liderliği o yürütüyor. Ve Değil ya mesela de, de, diyor de, ki yağmur yağ, yağmur yağıyor. Yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ. Allah ona o gücü veriyor ona. Yağmur yağ, yağmur yağıyor. Bir yer kub kuruysa diyor, yeşillik çıksın yeşillik çıkıyor. Ya ömesen buğday çık, buğday çıkıyor. Arpa çık, arpa. Elma çık, elma çıkıyor. Portakal çık, portakal çıkıyor. Çık. Adamı öldürüyor. He. Ne diyorsa Allah ona her şeyi veriyor. Allah Allah. Öldürüyor, parça parça yapıyor. Ondan sonra kalk diyor, kalkıyor. Ondan sonra diyor ki, kim bana iman ederse cennete girecek. Kimisi aneyderse cehenneme girecek. İnsanlar burada aldanmayacak mı? İşte aldananlar çok olacak. Ve en çok diyorlar ki en çok acemler yani Arap olmayanlar ve özellikle Farslar ve Türkler diyor. Ama Türkler derken de şimdi bizim Türkler bizim Türk, yani Türkiye'deki Türkleri anlıyor. Çünkü Türkler Aleyhisselam diyor ki Türklerle savaş yapmadan kıyamet kopmayacak. Yani Müslümanlara diyor ki Aleyhisselam ümmetine yani Türk diyor. Aleyhisselam Arapça. "Lend taqum sah hatta turk." O كما قال Yani Türklerle savaş vermediğiniz, Necceve'de onlar onlarla onları öldürmeniz müddetçe kıyamet kopmayacak. Ve burada Türkleri Aleyhisselam tarif ediyor. İşte yüzleri böyle geniş, burunları küçük böyle şey aynı şimdiki Filipinler undi ve var, Çin'deki şeyler mesela. Siz Çin'deki Müslümanları görüyorsunuz şey gibiyim. Gözleri küçücük diyor. Evet. Onların gözleri küçücük, yanakları şey böyle yüzleri tara tarak şeklinde böyle geniş. Küçük küçük yani cüce cüceler böyle. Uzun boylu değiller. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki yani nasıl olur olurdu aleyhisselam bunu söylüyor. Halbuki Türkler işte şöyle yapıyor. Dedim ki yani Türkler derken illa niçin siz hep Türkiye coğrafyasında olan Türkleri kabul ediyorsunuz? Çin'de 40 milyon Müslüman Türk var ya. İslam Cumhuriyetlerinde, Rusya'da, şurada da bir sürü Müslüman Türkler var yani. Tamam mı? Ama öyle bir gün geliyor ki o Türkler hepsi dinlerinden çıkıyor. Tıpkı Endolos'ta gibi. Endolos asıl itibariyle Müslümandırlar. Kafirler orayı istila ettikten sonra şu anda bir tane Müslüman yoktur Endolos'ta. Hepsi Hristiyan oldular. İspanya. He? İspanya mı? He İspanya. Aynı şekilde bir gün gelecek... Türklerin bir çoğu hepsi Budist olacak veyahut da Hristiyan olacak. Yani dinden çıkacaklar. Ve geçmişte Mağollar ve Tatarlar nasıl Türklere karşı ve Müslümanlara karşı savaş verdiyseler işte o zaman yine Müslümanlar yani İslam ordusuna karşı savaşı açacaklar. İşte o zaman İsa Aleyhisselatü Vesselam iniyor ve en çok Mesih-i e tabi olacak olanlar bu insanlardır. Acemi olanlar, Türkler, Farsiler, şunlar bunlar yani Yahudiler, çokları hepsi. Ve İsa Aleyhisselam indiği zaman Hristiyanların çoğu Müslüman olacak. İsa Aleyhisselam Kudüs'e gidiyor ve diyor ki işte ben İsa'yım, tamam mı? Ona bazı sorular soruyorlar ve bütün sorularına cevap veriyor ve bakıyorlar ki hakikaten odur. Hepsi Müslüman oluyorlar ama Yahudilerden hiç kimse Müslüman olmuyor. Ve siz tarih boyunca bakınız. Şiirlerden çok az Sünniye girenler var. Yahudilerden çok nadir Müslüman olduklarını görürsün. Ama Hristiyanlar dikkat ediyoruz. Çok Müslüman olanlar oluyor. Tamam mı? Musarilerden de çok Müslüman olmuyor. Çok nadir. Tamam mı? Şiirler yine o şekilde, Yahudiler yine o şekilde. İşte ondan sonra Aysa Aleyhi Orada Mesih-i Deccali öldürüyor Kudüs'te de, haçı da kılıyor. Hı -hı. kırıyor. Domuzu da öldürüyor. Ondan sonra yerden bir hayvan çıkıyor, Debbetul Arf. Bunlar hepsi kıyametin en büyük alametleridir bunlar. İsa'nın inmesi, e, Mesih-i Deccali'nin çıkması, Hı -hı. yerden hayvanın çıkması, Debbetul Arf. Hı -hı. Ondan sonra güneşin Hı -hı. batıdan doğması, Hı -hı. tamam mı? Bunlar hepsi Büyük alametler. Ama en büyük alamet güneşin batıdan doğup doğuda batmasıdır. Ya i̇şte, o gün kopacak. O gün. İşte o yok. O güneş doğduğu zaman tövbe kapısı, kapısı kapanıyor. Batıdan doğduğu zaman Heh. tövbe kapısı kapanıyor. Yani mesela Mesih-i Deccal çıktığı zaman tövbe kapısı, kapısı kapanmıyor. Debbet-ül çıktığı zaman kapanmıyor. En son çıkacak alamet, alamet güneştir. Batıdan. Yani Allah Celle Celaluhu onu doğudan çıkarıyor. Batıda battırıyor. Allah Celle ona diyor ki batıdan çıkacaksın diyor. doğudan değil. Ve batıdan çıkıyor. İşte çıktığı zaman tövbe kesilmiştir. Hmm. O zaman tabii herkes anlıyor kıyametin kopacağını ama töbe kapısı kapandı. Tövbe, yani tövbe etse bile onun tövbesi makbul değil. Tıpkı Firavun'un denizde tam boğulacağı zaman dedi. Ben İsrail oğullarının iman ettikleri ilaha ben de iman ve Taharun ile Musa'nın ilahına ben de inanıyorum diye Allah şimdi mi dedi iman ediyorsun? Niye daha önceden iman etmedin? Ve yani onun imanı kabul edilmedi. Tamam mı? Ve orada işte <gülüyor> Mesih Aleyhissatü vesselam Mehdi ile mih, Cami'nin indiği zaman Mehdi ve vesselam hemen İsa'yı görünce İsa olduğunu anlıyor. Allah celle celalühü ona ilham veriyor, kalbine ilham veriyor. Tıpkı geçmişte Amara'ya ilham verdiği gibi ve İsa olduğunu anlayınca Diyor ki, Ya eyyühen nebi, buyurun bize fecir namazını kılır. Hayır diyor. Onun sen kıldırmakla daha daha eftasın diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın sülalesindendir. Bir de esas aleyhissalatü şeriatı üzerindendir. Ve mesihindiği zaman aleyhissalatü vesselam'ın şeriatı üzerine iniyor. Kendi şeriatı üzerine inmiyor. Evet. Ve nebiler içerisinde sadece kendisi nebi, resul ve Muhammed aleyhisselam'ın ümmetindendir. Diğer nebi resuller Muhammed ümmetinden değildir. Onun için İsa aleyhisselam hem nebidir, hem resuldür, hem de aynı zamanda Muhammed aleyhisselam'ın ümmetindendir. Tamam mı? Ondan sonra burada Mehdi ile ordusu İsa aleyhisselam ile beraber bir olarak Yahudilere karşı savaş veriyorlar. Ve Mesih-i Deccal'i kovalıyor. kudüste onu yakalıyor. Ve onu öldürüyor. Tamam mı? Veyahut bir rivayete göre o İsa'yı gördüğü zaman e, tuzun suda eridiği gibi böyle ve otta kar su üzerine döktüğün zaman eridiği gibi orada Mesih-i Deccal orada böyle erip gidiyor. Tamam mı? Allah'ın gücü ve kudretiyle. Ondan sonra orada Hristiyanlara büyük bir hutbe veriyor. Çoğu hepsi İslam'a giriyor. Ona tabi oluyorlar. Yahudiler Ondan sonra yine girmiyor. Efendim, <gülüyor> girmiyorlar. Bu Yahudilerle sürecek savaşın ne kadar süreceği belli mi? Yahudilerle o, işte, yani savaşır. Süresi böyle tarihsel yönden işte şu tarihten bu tarihe kadar söylemiyorlar. Zikredilmiyor. Ama yani işte şu şu şu vakitlerde işte mesela de Mesih-i Deccal'in deyi zaman, Mehdi çıktığı zaman, İsa'yı vesselam'in deyi zaman ve işte o zaman Müslümanlar ile Yahudiler arasında en şiddetli savaş saati olacak. İşte o anda tamam mı? Ağaçlar, taşlar, her şey dile geliyor. Hocam diyorlar uçaklar çalışmayacak, tabii, tabii. tanklar çalışmayacak. Artık tek, e, bu teknik yönden olan silahlar şunlar bunlar hepsi duracak. Yani aynen eski halde yani geçmişte hmm. kılıç şey şubu var. falan filan olacak. Ve bazı alimler diyorlar ki Bazı alimler diyorlar ki şayet silahların varlığı varsa da Allah Celle Celalü o silahları hepsini etkisiz hale getiriyor. Yani Allah Celle Celaluhu etkisiz hale bu silahları etkisiz hale getiriyor ve eski, eski geçmişte eski savaşa göre de savaş savaş savaş, savaş yapıyorlar. İman. İman. Yani bıçak ve sılı, kılıç ve işte mizrak, şub, falan filan. Ve orada diyor bütün bunlar dile gelecek gel ey Müslüman benim arkamda bir Yahudi var gel onu öldür sadece bir ağaç var o dile gelmiyor i̇syan, tıpkı şuan. İblis gibi o da isyan ediyor hangi ağaç? Şacar, Şacar Al-Gardak diyorlar ona ve şu anda Yahudiler bu Anladın ağaçlardan felaket ek, ekiyorlar Aa, bu ağaç işte bu sözde yani bu ağaçlar onları koruyacak. Demek ki Yahudiler bütün bunlar olduğunu ve olacağına inanıyorlar. Yani ama inaden, inaden İslam'ı kabul etmiyorlar. Ve inaden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa, beşeriyete ve Resul olduğunu inanmıyorlar. Bil, i̇nanıyor. Kalplerinde biliyorlar ama iman. Onun için bazı aniler diyorlar ki hani cehmiyeciler var ya, mürciyenin bir fırkası diyor ki bir kişi Allah'ı kalbinde biliyorsa o kişi Müslümandır. E o zaman bu adamın mantığına göre Yahudiler Hristiyan Müslümandır. Çünkü Biliyor bunlar çünkü... kalben biliyorlar ki Tabii. Muhammed hak peygamberdir. Ama kalp o bilinci tasdik etmediler. İnat var. Onun için ben acizane bu konulara değindiğim zaman özellikle buna değiniyorum. Çünkü burada akide kitaplarında değinmiyorlar. Diyor ki iman kalple tasdik, dille ikrar amelle, azalarla amel etmektir. Dikkat ediniz. Aynen <gülüyor> böyle geçer. Bütün mezheplerde ben acizana yani ustalarımızın şeyiyle İmam Elbani Rahimallah ve Ebn-i Ethemi bu mesele değindikleri zaman bunlardan öğrendik. Diyorlar ki yani bilinen, kalben bilinen şey tamam mı? O bilinen şeye iman etmek demelde ve Bunu örnek veriyorlar. Ve burada Hristiyanları ve Yahudileri örnek veriyor. Diyorlar ki, Yahudiler ve Hristiyanları Resul olarak gönderildiği zaman hak Resul ol, olduğunu bilmelerine rağmen ona iman etmediler. Kalben biliyorlar, hak Resul'dür. Ama kalben tasdik etmediler. Ha, o zaman imanı nasıl tarif etmek lazım? Kalple bilmek, bildiğini tasdik etmek, diliyle ikrar etmek, azalarla yaşamak gerçek iman, kamil iman budur. Evet. Kalben bilecek, <gülüyor> bildiğine inanacak. Ama kalben bilip de inanmadıysa tabii ki bu mümin değildir. Ha o zaman bu cehennem bin Sofa'nın göre Yahudiler Müslümandır. Hristiyanlar Müslümandır. Ebu Cehil Müslümandır çünkü Ebu Cehil kalben biliyor ki Muhammed hak Resul'dür ama inaden inaden iman etmedin. Evet. O zaman Kalple, bilmekle yetersizdir. Yeterli değildir. Bil, bilinçten sonra bildiğine inanacak. İ Sen diyorsun ki evet bu sudur ama su olup olmadığını inanmıyorsun. Evet suya benziyor, sudur doğrudur ama kalben diyor, hayır bu su değildir. Sadece lisanen. Heh. Sen lafızdan diyorsun ki sudur ama kalben inanmıyorsun bunun su olduğunu. Tamam Ha o zaman inanç kalben bilecekler. Ondan sonra kalben bildiklerine inanacaklar. Söyleyecek. Ondan sonra diliyle ikrar edecek ki herkes Müslümanlar bu kişinin Müslüman olduğunu bilsinler. Yoksa kafir muamelesi yapacaklar ona. Sonra azar, azar, amel Ondan sonra azalarla amel edecek. Hı. Azarla amel etmek bazı alimler şart sahadır diyorlar. Bazı alimler diyorlar ki şart saha değildi diyorlar. Tamam mı? Şart kemeldir diyorlar. Ve özellikle Söğütler onun için namazdan dolayı tekfir ediyorlar. Çünkü diyorlar ki <gülüyor> el amel şart saha diyorlar. Amel etmeyen kafiyeti ediyorlar. Ha o zaman namaz kılmadıysa bu adam kafirdir. Ve İmam Elbani Rahim bunlarla cevap verirken diyor ki el iman leyse, şart el amel Nese şart sah bel şart Kemel Ey amel eden Kamil imana sahip olur evet. ve aelee göre mesela yüzde beş yani inandıktan sonra yüzde5 amel yaparsa yüzde beş karşılığını bulacağım 10 yüzde on karşılığını bulacağız ne göre Heh, yani 20 30 40 50 100 Yüzde yüz işte yüzde yüz dediğimiz biz dilimize ne diyoruzlar alimler buna Kamil iman Kamil iman kamil imana sahiptir demektir evet. Yok, yüzde elli, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde bu kişi kamil imana sahip değildir. Onun için Aleyhisselam bazı hadislerde, tamam mı, diyor ki kim kim, kim böyle yazsa diyor iman etmiş sayılmaz. Ama burada alimler parantez açılar diyor yani kamil imana sahip değildir. Mesela diyor ki kim kendi nefsi için sevdiğini, muslüman kardeşini sevmezse o iman etmiş olmaz. Alime diyorlar ki bu burada iman etmiş olmaz. Ey kamil manada imana sahip evet, değildir. Evet. Mumindir. Evet. Ama kamil manada sahip değil. Evet. Ka kim, kim kamil imana sahip olur? Ey kendisi için neyi temenni ediyorsa Müslüman kardeşi için şey temenni var. ettiği zaman işte o kişi kamil imana sahiptir. Evet. Rabbim bizi o insanlardan kılsın. Amen. İşte orada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın da inançlarına göre olan Mehdi budur. Yani Mehdi şiiler gibi ta ezelden beri yaratılmış değildir. Tamam mı? Mehdi bir vakitte Allah Celle Celaluhu Müslümanların Mehdi olduğunu onlara bildirittiriyor. Bazı alametlerle. Evet. Tamam mı? Ondan o an için onun döneminde onun yanında yaşayanlar diyorlar ki işte bu Mehdi'dir biliyorlar. Ama Türkiye'de diyelim ki Şam'da çıktı. Türkiye'de olanlar Onu görmediyse nereden bilecekler bunun Mehdi olduğunu? Evet. Ama bu şartlara, bu şartlara uygun ve bu sisileye uygun Ehli Sünnet ve Cemaat'ın mehdisi vardır diye iman etmekle mükelleftir. Evet. Tıpkı, tıpkı. Zekat farz olduğunu inanacak ama zekatı yoksa zekat vermekle mükellef değildir. Aynen öyle. Herkes zekat, mesela zekat, zekatı yoktur. Zekat kültürünü öğrenmek üzerinde vacip değildir. Farzı farz Farzı kifeye bile değildir. Zekatı bile bilecekse bilmesine de gerek yok. Zekatı olan nasıl zekat verileceğini öğrenecek. Zekata iman etmek kürkündür. Ama zekat mesela kaç keçide bir oğlak veyahut da bir keçi çıkarılır. Kaç koyunda bir oğlak koyun veyahut da yani koyunun yavrusu veyahut da bir koyun verilir. Kaç devede kaç küçük deve veyahut da büyük deve verilir. Tamam mı? Kaç inekte, kaç şeyde veyahut da mesela kaç ölçek buğday var, mesela kaç ölçekte şu kadar buğday verilir. Mesela kaç tane ne kadar nisabı var, mesela ne kadar altın var işte o atır, altının işte altında yüzde şu kadar da şu kadar bu varsa mesela diyelim ki 20 tane 20 tane devesi, 25 tane devesi var. O zaman bir lebun verecek, yani devenin yavrusu. Varsa ben bunu öğreneceğim. Ama benim yok, benim yani benim deve, devem yok. Ben kaç tane devede şu kadar zekat vereceğini öğrenmek benim üzerimde vacip değildir. Çünkü ben böyle bir şey şeye sahip değilim. Ama zekatın rükün olun yani zekatın İslam'da zekatın olduğuna iman etmek üzerimizde rükündür. Evet. Ama zekat veremeyeceksek, zekat sahibi değilsek, zekatın şartlarını tamam mı öğrenmekle mükellef değildir Müslüman. Anlaşıldı mı? Evet. İşte böyle. Ha O zaman Mehdi'nin bu şartlara göre, mühdi'nin olduğuna inanacağız ama Mehdi'yi görebiliriz, görmeyebiliriz. Evet. Tamam mı? Tıpkı Allah'a inancımız olduğu gibi. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun varlığına inanacağız ve şu, şu, şu, şu, şu isim ve sıfatlara sahip olduğuna inanacağız. Arşın üzerinde şanına layık bir şekilde olduğunu inanacağız. Teslim olacağız. Tamam Teslim mı? Yani. Ama Allah Celle Celaluhu görmediğimiz için nasıldır? Biz onunla, onunla mükellef değildir. Evet. Yok işte şöyledir, işte böyledir, keyfiyet yaparak yok. Ama onun için keyfiyetsiz Allah'a inanacağız. Yani şu sıfatlara inanacağız. Mesela Allah Celle Celaluhu konuşuyor. Allah Celle Celaluhu'nun elleri var. Allah Celle Celaluhu'nun ayakları var. Çünkü hadislerde hepsi bu mevcuttur. Gözleri var. Tamam mı? Ondan sonra görüyor, işitiyor. Ondan sonra her şeyi yarattıktan sonra arşın üzerine çıktı. Bütün bunlara inanacağız. Ve onun varlığı, onun sıfatları hiç kimseye benzemez ve hiç kimse de ona benzemez. Hı -hı. Böyle inanacağız. Evet. Birisi sorsa dese ki, sen Madem ki böyle böyle inanıyorsun, şu Rabbini bana tanıt tıpkı müşrikler Aleyhisselam'a söyledikleri zaman. Müşrikler bu soruyu sordular. Ya Muhammed dediler ki madem ki sen böyle iddia ediyorsun işte böyle bir Rabbin var şöyle şöyle şöyle. O zaman şu Rabbini bize bir tanıtsana ya. Şu Rabbini bir tanıyalım bakalım necidir bu adam. Aynen böyle söylediler. Hemen Allah Celle Celaluhu İhlas Suresini indirdi. Tıpkı icil meselesi gibi. He. Allah Celle dedi ki, Kul ya Muhammed. Kul de ki allah Allah Celle Celaluhu birdir ve birliğinde tektir. Yani hiç benzeri yoktur. Tamam mı? Allah-u ahad, Allah tektir, birdir. Allahu u Allah Celle Celaluhu zatında tamam mı? Tek bir olduğu gibi herkeste ona muhtaçtır ama kendisi hiç kimseye muhtaç değildir. İnsanlar kafirler olsun, Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun, Müslümanlar olsun ihtiyaçlarında hepsi Allah'a <gülüyor> yönelirler. Hamdullah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Ama kendisi hiç kimseye muhtaç değil ve hiç kimseye yönelmez. Yani ihtiyaç ihtiyaç babından, <gülüyor> ama rahmet babından herkese yönelir. Kim ona uyarsa Allah Celle diyor, rahmetiyle ona yönelir, tamam mı? Allahu selam. <gülüyor> Lem yalid Allah Celle Celaluhu doğmadı <gülüyor> velem yüled ve doğurmadı. Yani doğmadığı gibi başkasını da doğurmadı. Yani evlenmedi. Karısı yoktur. Çocukları yoktur. Doğulmadı. Velem yeküllehü <gülüyor> kufu alahed. Tamam mı? Ve hiç kimse ona benzemez veyahut da hiçbir benzeri yoktur. İşte Muhammed bu soruyu soranlara sen de bunu onlara söyle. Tabii onlar Arap olduğu için bu ayeti, bu süreyi okuduğu zaman, adamlar inandılar ki bu doğrudur ama, bildiler ama iman etmediler. Tamam mı? İşte senin mesela daha önceden, şimdi biz Amerika'yı sen gördün ama biz görmedik. Diyorsun ki Amerika işte filan yada, filan yada, şu kutada, şu coğrafyada. Bu hakikaten de haritada Amerika vardır ama biz görmedik. Yani görmedik diye yok Amerika yoktur diye demek doğru mudur? Amerika. Ama diyoruz ki ben sen ben gördüm diyorsun. Tamam diyoruz ki sen gördün. Doğrudur o zaman. Ama sen de görmediysen bu coğrafyada da tespit edilmişse bunun yeri o zaman Amerika vardır. Her ne kadar görmediysek Amerika vardır. Sen söylediğe gelmeden önce söylediği görmediysen söylediği vardır. Ha. Mesela söylediği içerisindesin. Tamam mı? Ama sen Suedi'de oturuyorsun, şifayı hiç görmedin ve şifa vardır aslında. Ama sen şifayı görmediysen, diyemezsin ki şifa yoktur, tamam mı? Hı. İşte bu şekilde yani in, Mehdi inancı da budur. Mehdi vardır gelecek, evet. tamam mı? Ehl-i sünnet ve cemaatin inancına göre yani şu anda vardır değil, gelecek, gelecek, tamam mı? Ve şu vasıfları şu şu şu şu şudur, tamam mı? Ondan sonra o çıktığınız dönemde Onu görenler zaten tanıyacak Onu görmeyenler daha ölüp gidenler da Onun zamanında yaşayıp da Dünyanın öbür ucunda olanlar Mesela onu görmediyseler Ona İnanıyorlar, inanıyorlar. Evet. Ve bize mesela Oradan bir elçi gelirse bize dese ki işte Şam'da Mehdi indi İşte şöyle boyunda Gözleri şöyle, burnu şöyle Ağzı böyle, ayakları böyle, saçı böyle Rengi böyle, teni böyle falan Tamam mı? o bu sadık ise biz ne yapacağız inanacağız. Tıpkı Ali Satt ve selamu ashabu karşı namaz kıldıkları gibi onların kibreleri Kudüs'tü. Yani Yahudilerin yöneldikleri yerlere doğru yönelerek namazlıklarını kılıyorlardı. Ve ondan sonra bir gün Allah Celle Celaluhu Cebrail'i göndererek Ali Satt ve artık bundan sonra Kabe'ye yöneleceksiniz. Ve namaz esnasındayken bu haber gelince aleyhissalatü vesselam Kabe'ye yöneldiler O orada o an için bir kişi bunu duyunca bu sefer Medine'ye dağıldı tamam mı? işte artık aleyhissalatü vesselam Kudüs'ten Mekke'ye doğru Kabe'ye doğru yöneldi diye her tarafta ne yapıyor? Anlatıyor müjdeliyor. O an için namaz esnasında camide olan bazı Müslümanlar var. Onu duydukları zaman bak adamı görmediler ha onu duydukları zaman namaz esnasında pat Kabe'ye doğru döndüler. İnanca bak. İmana bak. Ve dikkat ediyorsanız bu kişi tek başına bu hadisi rivayet etti. Bu akide midir değil midir bu? Akidedir. Akide. Ama henefiler diyorlar ki ahet hadiste akide de kabul etmiyoruz. <gülüyor> İbadetlerde kabul ediyorlar. Akide değil. Ki bu ad, Bu Müslümanlar orada bir çağrıcı bağırıyor diyor ki ya kavm, ya kavm, ya falan, ya şu cemaat, ya o aşiret, ya bu aşiret. Beni duyunuz, beri duyan herkes. Artık bundan sonra Makdis'e değil Kabe'ye doğru namaz kılacaksınız. Ve Allah Resulü aleyhi ve Vesselam şu anda Kudüs'ten, Kudüs yönünden, Mekke yönüne yöneldi. Allah tarafından amir geldi. Bundan sonra namazlarınızı Kabe'ye doğru. Ve o an için kendisi böyle bağırınca her tarafı, her tarafa böyle çağırınca, o an için namaz esnasında olan insanlar var, görmedikleri halde bunu duyunca namaz esnasındayken Mekke'ye doğru yöneldiler. Niçin buna iman ettiler, niçin bunu tasdik ettiler demediler. dur biz şu namazımızı bitirelim de, bakalım bu kimdir, neciddir falan demediler. Evet. Tereddüt etmeden dediler ki bu doğrudur, bu söylüyorsa bu doğrudur. Teslimiyete, Teslimiyete bak, evet. imana bak. Onun için işte ashab bu dereceye, bu seviyeye yetiştiler. Allah Celle Celaluhu tarafından ve aleyhisselatü vesselam tarafından bir söz söylendiği zaman tek kelimeyle semina ve ata'na. Tek kelimeyle. Duyduğumuz gibi, işittiğimiz gibi hemen itaat ettik. İman budur. Onun için dünyayı fethettiler bunlar. Evet. Dünyayı feth Biz şu anda şu iman üzerine, şu din üzerine yaşıyorsak Allah'tan sonra onların sebepleri nedir? Eğer bunlar canlarıyla, mallarıyla bu din uğruna mücadele verip savaş vermemiş olsalardı biz nereden nereden şimdi Müslüman olacağım? Şimdi onlar gelip bizi görseler böyle. Ha? Kalkalım şimdi bazı vaizler konuşunca burada bile konuşanlar oluyor diyor. Şu anda diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani Allah Celle Celalühu aleyhissalatu vesselam'ı diriltsa ve O Ebubekir ve Ömer'i dese diyor. Hepsi bize karşı cihadı ilan edecektir. Niye bu halimizi görseler? Şu halimin bunlar nedir? <gülüyor> bunlar? bunlar Müslüman mı? Ne? Bunlar Müslüman mı ya? Nedir bunlar? Kadınlar çırılçıplak erkekler, sakal yok, büyük yok, namaz yok, şu yok, bu yok. Ney bu olsun. ya? Diyecekler ki, bu laha, öyle ula kafara yallah. Hayya cihad. Vallahi bazen konuşmalarında duyuyorum ben, bazı şahıslar böyle örnek veriyor. Çünkü diyor, onların zamanında şekilleri, halleri bambaşkaydı şimdi. Çünkü şimdiki bizim şeklimiz o zamanki muskafilerin şekliydi Avrupalıların, Avrupalı işte böyle sakalsız, nememmişiz, şu dusuz bu böyle acayip acayip çeşit tip tip şeyleri vardı. Ey hadi vallahi namus. <gülüyor>